Evet Açık Radyo'da Açık Dergi programını dinlemeye devam ediyorsunuz. Ee, Gezici İletişim Atölyesi'nin önemli bir çalışmasından bahsedeceğiz. 11-16 Temmuz arasında gerçekleşti. Epey yeni, e, yeni döndüler esasında. Gezici İletişim Atölyesi VYZ, Van'dalardı. Van'da e, çocuklarla bir radyo e, tiyatrosu çalışması yapmışlar. Biz de tabii epey heyecanlandık bu haberi duyunca. Dolayısıyla ekipten Elif Ergezen şu anda telefon hattımızda konuyu biraz da ayrıntılı konuşmak için. Elif Hanım merhabalar. Hoş geldiniz. Merhaba. merhaba hoş geldiniz. Hoş ee, şimdi öncelikle hoş geldiniz demek lazım sanırım. Ee, yeni bitti ee, İstanbul'a geldiniz. Orada e, radyo tiyatrosu dışında çeşitli farklı çalışmalar yaptığınızı da biliyoruz. Bir belgesel de çekilmiş, bir donlar ismini taşıyan. Şimdi bunların hepsine geçmeden önce bize e, kısaca bir gezici iletişim atölyesinin ne olduğu hakkında bilgi verebilir misiniz? Daha önce de Van'a gittiğinizi biliyoruz. Belki hikayenin o kısmından da başlayarak bugüne gelebiliriz. Bana Hangi insanakları Film Festivali ekibi olarak gittik. Bu sefer Gezici İletişim Atölyesini de dünyamıza dahil ettik. Onlar da sağ olsunlar bizi kırmadılar. Hı hı. Daha kalabalık ve daha etkili çalışmalar yapabileceğimiz bir ekiple gitmiş olduk. Hı hı. Gezici İletişim Atölyesi Bahçeşehir Üniversitesi'ndeki çoğunluğu Bahçeşehir Üniversitesi akademisyenlerinden oluşuyor. Bizim ekibimizde Tül Akbal hocamız, Gülen Gül Altıntaş ve Fındakaya vardı. Ee, hangi insan film festivali ekibinden de Zeynepçin ressam arkadaşımız Necati Sönmez ve ben Elif Sergiz'in olarak gittik. Hı hı. Ee, film atölyesi yaptık. iletişim atölyeleri kapsamında sanat atölyeleri yaptık. Heykel de vardı içerisinde. Ee, ve işte radyo tiyatroları yaptık birlikte çocuklarla. Hı hı. Evet, peki esasında gezici iletişim atölyesinin ve yezzenin e, genel olarak yaklaşımı of. Hiç, e, e, epey farklı bu, bunu da bir kere daha vurgulamak gerekiyor diye e, düş, düşünüyoruz bir yandan ama bir yandan da radyo tiyatrosu fikri nasıl ortaya çıktı o da e, epey merak ettiğimiz bir husus evet. evet gezici iletişim atölyesini biz de çok yakından ve severek takip ediyorduk e, tül hocanın da sırarıyla onların da çok anlattığı e, ve önemsediği bir şey e, bu tür atölyelerin daha çok Türkiye'nin pek çok yerine ulaşmasını sağlamaktı Bizim yaptığımızla da çok örtüşen bir şey olduğu için bu sefer gerçekten birlikte yapalım dedik. Galiba bunu tekrar Ekim'de de sürdürmeyi başaracağız. Hı hı. Ben de gerçekten çok önemsiyorum. Bütün arkadaşlar olarak gezici atölyenin yaptıklarını çok önemsiyoruz. Van'da ikinci sorunuzu bir daha alabilir miyim? Tabii e Şimdi esasında bizim internette bulduğumuz iki tane kayıt var. Şair Serçe ve Candide'nin evet. Çocukları ismini taşıyor. Bunlar radyo belgeselleri. Ha, radyo evet. belgeseli fikri nasıl ortaya çıktı onu merak ediyoruz. Evet. Bir yandan da esasında bu bir haftalık süreçte çocuklarla iletişiminiz nasıldı? Daha doğrusu kaç çocuk katıldı ve neler yapıldı? Biraz belki izlenimlerinizi aktarabilirsiniz. Aslında çok kalabalık çocuklar katılıyorlar ama radyo tiyatrosunu, radyo oyununu bu sefer seçmemizin sebebi Biraz e, bu dördüncü gidişimiz bana. iki üç Hı -hı. ayda bir mutlaka gitmeye çalışıyoruz. Hangi an, insan hakları sinir festivali kapsamında. E, ve orada işte film gösterimleri yapıp çocuklarla video çalışmaları yaptık. Animasyonlar yaptık. Ve artık e, öyle güzel çalışmalar yapabildik ki çocuklarla bunu biraz daha ileriye taşımak mümkün müdür dedik. Ve doğrusunu isterseniz radyoya çok önem verdiğimiz için radyo oyununun da aslında çok daha yaygınlaşmasını ve mümkünse hep olmasını istediğimiz için çocuklarla acaba böyle bir şey bu sefer yapabilir miyiz? Çıtayı biraz daha yükseltebilir miyiz dedik. <gülüyor> ve belgeselin yanına bir de radyo tiyatrosu koymak istememizin sebebi. Bu bir ikinci sebebi de çok yaratıcı bir alan radyo. Gerçekten çocuklarla özellikle animasyonu yaparken çok fark ettik bunu. Farklı sesleri yaratmayı işte o sesleri ayırt etmeyi günlük hayatta duydukları sesleri ayırt etmeyi ve bu sesleri hayal güçlerini kullanarak oluşturabilmek yöntemleri geliştirmek çok yaratıcı bir çalışma gerektiriyor. Hı hı. Ve çocuklarla da bu efektleri yaparken sesler üstüne düşünürken işte gözlerimizi kapayıp doğayı dinleyip oradaki seslerle Nasıl, o seslere nasıl ulaşırız, o sesleri nasıl yaparızı düşünmek ve konuşmak çok güzel ve verimli bir çalışma evet. getirir diye düşündük. Gerçekten de beklediğimiz gibi bir... E çalışma ortamı da sağladık çünkü çok eğlendik çocuklarla radyo tiyatrosu yaparken. Evet dinlerken de esasında o e, çalışmanın bütün nüvelerini biz de görebiliyoruz. Biraz önce bahsettiniz ya yaratıcılık yelektiren bir alan diye. Ya ben çok. mesela aklındaki soru oydu hani çocuklar mı karar verdi o seslere diye düşündüm. Çünkü yani bir kuştan bahsederken evet. o kuşun cıvıltılarının bir anda girebilmesi, farklı seslerin kullanılması gerçek bir radyo oyunu haline getirmiş bu çalışmaları. Evet. O kuşlarla ilgili de yani o kadar çok çalıştık ki e, altta bir efekt e, yanımızda götürdüğümüz bazı efektler vardı doğal ortam Hı -hı. sesleri filan götürdük yedekte tutmak için her ihtimale karşı ama mesela araları çocukların ıslıklarından kuş sesleri de yaptıkları şeyler var onları da koymaya çalıştık onu yaparken bütün bir e, öğrenci grubu olarak aynı anda ıslık çalıp sesler çıkartmaya çalışmaları çok güzeldi bir de sonra birbirlerine yönelik eleştiriler yapmaları çok güzeldi yani gerçekten mesela kanat Çırpma sesi yapmak için nasıl yapacaklarını bulmaya çalıştılar. İşte çalı çalı sesleri, ayak sesleri, bir tilkinin kaçma sesini nasıl yapacakları, hep bunları üzerine düşündüler. Çok yaratıcı çözümler de buldular gerçekten. <gülüyor> Biz sadece yönlendirmeye ve işte çok tıkandıkları yerde onlara yardımcı olmak için oradaydık. Aslında <gülüyor> genel olarak hep akışı öğrencilerin, çocukların yönlendirmesini sağladık. Evet. Zaten bir yandan hem Hangi insan Hakları ekibin hem de geziçi iletişim Atölyesi'nin de amaçlarına uygun düşüyor sanırım bu çalışma kesinlikle, organizasyonu. Kesinlikle. Elif Hanım çok teşekkür ederiz. Ben, ben şey sormak ederim, istiyorum. Ben teşekkür ederim ilginiz için. Rica ederiz. İki ayda bir gidiyoruz dediğiniz. Bundan sonra konuşuyoruz. Ne zaman var mı öyle şimdi bir programımız? Şimdi artık herhalde Ekim'de gideriz diye düşünüyoruz. Hem depremin 23 Ekim'e yakın bir tarih seçebilirsek, denk düşürebilirsek o zaman gitmeyi düşünüyoruz. Hı hı. Daha böyle, şimdi artık köylere de gitmeye başladık. Daha merkezde, merkeze yakın yerlerde yoksul mahallelerin olduğu yerlere gidiyorduk. Şimdi artık köylere de gitmeye başladık bu atölyeyle. Hı hı. Belki Ekim'de de daha büyük bir ekip kurabilirsek... Daha çok sayıda çocuğa ulaşabileceğimiz daha büyük bir etkinlik yapmayı düşünüyoruz orada. Peki çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Çok sağ olun. iyi yayınlar. Teşekkürler. Sağ olun. Evet hangi insan hakları ekibinden Elif Ergezen'le konuştuk. Van'da e, prefabrik konutlarda yaşayan çocuklarla bir hafta boyunca sürdürülen atölye çalışmalarının e, sonucu olan radyo belgesellerinden pardon radyo tiyatrosundan bahsettik. Şimdi iki tanesi e, ikisini de internetten bulmak mümkün e, SoundCloud'dan e, bulabilirsiniz Şair Serçe ve Dede'nin çocukları yazarak fakat biz e, bizim... Frekanslarımızdan da yayılsın etrafı istiyoruz. Dolayısıyla şimdi sizi Şair Serçe isimli radyo tiyatrosu ile baş başa bırakıyoruz. Hidayet Karakuş'un Serçe'nin Şiir Defteri adlı kitabına uyarladığımız radyo oyununu dinleyeceksiniz. Van'ın Çocuklarından Şahil Selçe Günlerden bir gün şöyle dedik biz serçe. Hep benim şiirimi yazdılar Kendi şiirimi ben yazsam nasıl olur? Kanadından bir tüy kopardı. Göğsüne aldığı tüyü toprağa şu şiiri yazdı. Kanatlarım gökyüzü kadar. Yavrularım yuvada yatar. Özgürlükle kahvaltı ederim. Tohumla oyun oynar. <gülüyor> Yazdığından pek kıvrandı. Geriye çekilip şiirine baktı. Bunda bir de imza olacak. Pençelerini açtı iyice. Kanatlarını geldi. Yumuşak toprağa sıkıca bastı. Derin kaldı toprakta, toprakta. küçük tırnaklarımız. İşte imzam budur. İsteyen beni izimden bulur. <gülüyor> Öteki okudu bunu. Çizdılar. Tepeden, Tepeden tırnağ neden, neden benzeme bu serçe, serçe bize? Ne, ne karışır şeyde. etliye sütliye? Tatlanıp karar aldılar. Serçenin şiiri silinecek. Silinecek, silinecek, silinecek. Yalnız işlerinde bir genç Bülbül hayır dedi. Ne olmuş bir dostumuz şiir yazdıysa? Dinlemediler genç kuşu. Çullanıp dizelerin üstüne karıştırdılar şiirli tatlı. Birbirine kaldılar içlerinden. O günden beri genç bülbül o şiiri okur sabahları. Ancak bu kuşlar bir daha. Hepsi genç bülbül.